Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Bağlar e, yeni bir doğadan gelen sağlık programında birlikteyiz. Bugün Radyo Havanda bir konuğumuz var. Çok değerli bir konuğumuz var. E, Doktor Hüseyin Nazzukul. Pek çoğunuz onu kitaplarından tanıyor. E, geçen, geçmiş yıllarda Kanal Türk'teki programlarından tanıyor. Yeni çıkan kitabını biraz sonra göreceğiz. E, ama önce e, sayın Nazzukulu hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hocam. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ben şimdi anlatırsam eksik söyleyebilirim. basit bahsetmeyi pek sevmem ancak şu kadarını söyleyeyim. Ben Frankfurt Götü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olduktan sonra Cerapaşa Tıp Fakültesi'ne denklik almış bir hekimim. Şu an Hamburg Tamamlayıcı ve Rehabilitasyon Kürsüsü'nde profesörüm. Aynı zamanda da Türkiye'de Tamamlayıcı Tıp Derneği'nin kurucu başkanı ve Nöral Terapi Derneği'nin kurucu ve hala başkanı durumdayım. Türkiye'de tamamlayıcı tıpı hekim olmayanların yaptığı alternatif tıp adına olan bir boşluğu doldururken, bunu mümkün mertebe bilimsel bir platformda, bilimsel bir zeminde hekimleri buluşturmak ve dolayısıyla hekimleri bu konuda eğitmek konusunda bir misyon edinmiş. 2004 yılından beri Nöral Terapi Derneği'ni kurduktan bu yana yaklaşık 90 civarında en kısası 2 gün olmak üzere hekimlere verilen eğitim 3 tane nöral terapi kongresi, 5 tane sempozyum gerçekleştirdik ve e, şu konuda Türkiye'de şimdiye değin nöral terapi konusunda ehliyetli eğitim almış hekim sayısını 440 civarına çıkartmış bulunuyoruz. Ee, bu sayı yeterli mi? Hayır. Almanya nüfusu olarak yaklaşık e, bizle eşdeğer ve Almanya'da bu işi ehliyetli yapan ve tamamlayıcı tıp uzmanı olarak nöral terapi uygulayan hekim sayısı 7 bin civarı. Ve 14 tane tıp fakültesinde tamamlayıcı ve rehabilitasyon kürsü kürsü olarak var. 8 tane üniversitede de nöral terapi kendi başına ana bilim dalı olarak var. Hedefimiz e, ve amacım mümkün mertebe Türkiye'yi de Gelişmiş olan Avrupa'daki Almanya ve diğer ülkeler e, statüsüne çıkartmak için acaba tamamlayıcı tıpta bir e, taş yerinde oynatabilir miyiz ya da hekimleri bu yöne kanalize edebilir miyiz diye bir uğraşışçındayım. Sevgili eczacılar gördüğünüz gibi biz sevgili Hüseyin Nazlı Kulla aynen Alman ekolinden geliyoruz. Biz de hep fitoterapi seminerlerinde sizlere Almanya örneklerini veriyoruz. Bu nedenle gerçekten ülkemizin gerek fitoterapide gerek tamamlayıcı ve destekleyici tedavi sistemlerinde Örnek almamız gereken ülkelerin başında geliyor Almanya. Ee, burada uzun süre yaşamış hatta orada eğitim yapmış, e, eğitim almış kişiler olarak deneyimlerimizden e, Türk e, Sağlık e, Camiası'nın e, yararlanmasını diliyoruz. E, hep nöral terapiden bahsettiniz. E, Radyolarını yeni açan eczacılarımız için e, nöral terapi deyimini hiç duymamış eczacılarımız olabilir. Her ne kadar biz bu yıl biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlayıcı ve alternatif tedavi e, sistemleri e, dersinde sizi konuk edip bu yıl mezun olacak gençlerimize nöral terapiyi öğretmiş isek de e, bizi dinleyen eczacılarımız e, bilemeyebilirler. Nöral terapi ne? Niçin önemli? Ee, sağlık açısından e, yerine olmalı. Ezacılara bu konuda bilgi verirseniz çok sevineceğim. Nöral terapi kısaca lokal anesteziler kullanılarak gerek tanı ve gerekse tedavi edilen işlemleri kapsamını kapsıyor. Çünkü e, patofizyolojik dediğimiz hastalıkların ortaya çıkma nedenini biraz incelediğimizde, irdelediğimizde sempatik sistemin katılımı olmadan herhangi bir organda bir değişiklik, bir dönüşüm ya da bir hastalığın şekillenmesi mümkün değil. Lokal anestezikler enjekte edilerek özellikle çok düşük dozlarda e, örneğin e, binde 5'lik lidokain'i ya da binde 5'lik prokain'i e, lidokain ile yaklaşık 1 saat, prokain ile yaklaşık 20 dakika sempat sistemi devre dışı bırakarak sempati sistemi geri kalan dolaşımının düzenlenmesini ve kendi tedavi etmesi işlemini sağlıyor. Bugün son yıllarda ağrı tedavisinde kullanılan ismi her ne kadar nöral terapi diye aktif edilmiyorsa da anestezi uyguladıkları çoğu ağrı tedavi kliniklerinde kullanılan nöral terapinin ganglion blokajlarıdır. Bu rutinle nöral terapinin içinde her eğitim alan hekimin kullandığı bir alandır. Dolayısıyla nöral terapi bir biçiminde bir regulasyon tedavisi. Maliyeti çok Uygun, ucuz olan sadece bir lokal anestezlikte sempatik sinir sistemini düzenleyerek vücutun herhangi bir organında bir düzensizlik ortaya çıktığında onun iyileşmesini hızlandıran. Görünüşte çoğu kez akupunkturla karıştırılan bir özelliği var. Akupunkturla olan ortak özelliği sadece bizim iğne batmamız. Zaten akupunktur noktasına da lokal anestezik enjekte ettiğinizde iğnenin dokunmasıyla beraber bir kere akupunkturun yarattığı tüm etkiyi yaratıyorsunuz. Ancak nöral terbiyle daha fazlasını yapıyorsunuz. Çünkü o bölgede eğer bir iritasyon, bir ödem veya bir enflamasyon var ise oraya enjekte ettiğiniz lokal anestezik, İçerindeki bulunan maddeden dolayı hem antibakteriyel hem antiviral ve antifungal olmakla beraber membran stabilizasyon sağladığı için o bölgede bir hiperpolarizasyon meydana getiriyor. Ve dolayısıyla bu süre zarfında enjekte ettiğiniz bölgenin iletişimde olduğu sinirler üzerinde bedenin kendisini yenileme, tekrardan resetleme durumu. Bunu en basitinde nasıl anlayabiliriz, neyle düzenleyebiliriz dediğimizde çok kez verdiğim bir örnek var. Hepimiz bilgisayar ya da cep telefonu kullanıyoruz. Bilgisayar ve cep telefonunun hatalarının çoğu sadece bilgisayar açıp kapatmanızla yüzde çözülüyor. Çünkü resetlemek gerekiyor. Nöral terapi bir anlamda sorunlu olan segment ya da sorunlu olan organların geçici olarak lokalizeye resetlenmesidir ve geri kalan da beş sistemi, 500 bin kilometre sinir ağa olan mükemmel sistemin kendini yeniden tekrar devreye koyma işlemidir. ...aslında çok güzel anlattınız... ...evet hepimiz cep telefonu kullanıyoruz... ...ya da işte bilgisayar kullanıyoruz... ...içinden çıkamadığımız... ...bir kilitlenmede bir sorunda... ...en fişi çekip... ...tekrar taktığımızda işler yoluna giriyor... ...peki daha somut... ...örnekler mesela eczaneye... ...biz tabi eczancılar açısından... ...nöral terapiye bakmaya çalışıyorum... ...eczaneye gelen... ...çok sık hasta olan... ...işte hekim hekim dolaşan... ...pek çok ilaç kullanan hastalar olabiliyor. Eczacıya danış danışan kişiler olabiliyor. Onlardan hangilerini nöral terapiye yönlendirebilir eczacılarımız? Klasik anlamda fizik tedavi için başvuran hastaların tamamında nöral terapinin indikasyonu var. Onun haricinde özellikle migren nöral terapi sayesinde bir kader değil. Nöral terapi kullanılarak yıllardır geçmeyen gerinti baş ağrılarını ve migreni Ciddi bir şekilde çözmek mümkün. Ancak e, benim de içinde yer aldığım çok geniş kapsamlı yaptığımız bir çalışmada yüzde 92 civarında migrende tekrarlamayan şekilde 4 yılı takip hastalarında hiçbir biçimde ağrı ataklarının olmadığını görüyoruz. Oysa çoğu kez hastalara sizde migren var, bir ömür boyu ilaç kullanacaksın deniliyor. Oysa bu kadar ciddi bir hastalıktan nöroteribde etkin bir cevap almanız mümkün. Boyun ve bel fıdıklarında özellikle cerrahi girişim gerektirmeyen fizik tedavi veya diğer ajanların kullanmasının haklı kılan durumlarda olağanüstü yeri var. Bayanlarda yıllarca yıllarca dolaştıkları dismenore ya da provensyonel sendrom yani özellikle GG regl döneminde ya da regl öncesinde ortaya çıkan ağrı ve şişkinliklerinde yani hormonal düzensizliklerde. Tabii ki nöral terapi eksiği yerine koyamazsınız. Ancak organların sempati sistem sayesinde birbiriyle olan iletişimini düzenlemek mümkün. Diğer tarafta hamilelik döneminde birçok kadın bel ağrısı, baş ağrısı veya sırt ağrısı ya da bulantıları, kusmalar olduğunda ilaç da alamıyorlar. Bunlara nörel çok rahatlı, yapılabiliyor ve olağanüstü sonuçlar elde ediyoruz. Özellikle de ilk hamileliğin ilk 3 ayındaki aşırı kusma veya bulantı nöbetlerinde nöral terapi de olağanüstü sonuçlar elde etmek mümkün. Ama sanki insanlar lidokain yapılacak ya hamileye anestezi nasıl verilir lokal anestezi diye ürkebilirler. Yani. Kullanılan dozlar çok düşük. Binde 5'lik ve dolayısıyla bir e, hamilelik esnasında kullandığımız toplam doz 5 mililitre. 5 mililitrenin binde 5'ini koyduğunuz noktada bir 100 miligramlık parasitemoluna bile denk gelmeyen bir kimyasal yüklemiş oluyorsunuz. Ve lidokainin de da geçmediğini biliyoruz. Prokain de geçmiyor. Prokain zaten enjekte ettiğiniz yerde 20 dakika içinde metabolize oluyor. Lidokain ise karaciğer üzerinde metabolize oluyor. Birbirinden plasentayı geçmiyor. Peki ben merak ettiğim için evet. soruyorum. Eminimiz dinleyen eczacılar da merak ediyorlar. Bulantıları olan ve ilaç kullanmaması gereken hamilelerimiz, genç anne adaylarımızı nasıl uyguluyorsunuz bunu? Yani şimdi belli akupunktur noktaları var ve özellikle bulantı ve kusma ve hamilelik döneminde aktif olan o noktaların birçoğunda akupunktur noktalarını batırdığınız zaman abortus dediğimiz e, uterus'ta yani rahimde kasılmalar meydana getiriliyor ve o noktalardan e, sakınmak gerekiyor. Hmm. Ancak Münih Üniversitesi'nde Profesör Gladys'in kontrolüne refakatinde bir 240 tane hamile de ve daha önce hayvanlarda yapılan e, deneylerde özellikle belli akupunktur noktalarını uyararak abortus riski yaratırken aynı noktalara lokal analizlik, lidokain ve prokain yapıldığında herhangi böyle bir durumun olmadığı tespit edildi. Ve onun içinde 1993 yılında bu yana Almanya'da Sağlık Bakanlığı düzeyinde yüksek hamile kadınlara her türlü herhalde uygulaması ödeniyor ve kullanılıyor. Ve e, o bölgelerdeki en büyük halde eğer uyku kalitesizliği söz konusu tiroid uyarılıyor. Yoksa karın bölgesinde belli alanlar var, uterusun yansıma noktaları var. O bölgelere yapılan e, u, e, lokal enjeksiyonlar bir de özellikle bulantı üzerinde etkili olan dalak pankreas meridyeninin belli noktaları e, perikard meridyeninin belli noktaları üçlü ısıtıncı belli noktaları akupunktur yapmakta zorlandığınız ama efektif bildiğiniz o noktalara lokal enjeksiyonlar uygulayarak kişilerin özellikle hamile kadınların bulantılarını düzenlemek mümkün oluyor Anladığım kadarıyla bu iş gerçekten o saydığınız özel noktaları da düşünürsek gerçekten bu konunun uzmanı olanların yapması gereken bir tedavi sisteminin önemli bir kısmı. Türkiye'de 400 kadar hekim bu eğitimi aldı dediniz. Onların içerisinden nöral terapi yapmaya başlayan işte muayen falan olanlar var mı yoksa sadece hani bizde de çünkü ezarcılar fitoterapi seminerlerine gelirler ama ben. Yani 2-3 ay sonra gider bakarım eczanede herhangi bir e, fitoterapi köşesi yok. E, ya da işte gelenlere yoğunluk içinde fitoterapi ile ilgili bir şey söyleyemez. Hmm. Yani o 400 hekim e, nöral terapinin neresinde ne kadarını hastalarına yansıtabiliyor, yararlandırabiliyor hmm. hastalarını? Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. E, çünkü nöral terapi Türkiye'de saygınlığı arttıkça nöral terapi eğitimi almış ya da almamış olanlar kendi internet sayfalarında özellikle akupunktur yapan hekimlerin pek çoğu ya da mezoterapi yapanların pek çoğu nöral terapi yapıyor diye diyorlar. Ehliyetli bu işte eğitim almış insanların bizim derneğe girerek neuralterapi.com.tr ya da neuralterapi.org sitelerinde Türkiye'de bu eğitimi almış tüm hekimlerin isimlerin adreslerini ve eğitim statülerini görebilirler. Yani eğitim almakta olan hekim, eğitimi tamamlamış olan hekim, bizim derneğimizde eğitim tamamlamış ve eğitmen statüsüne yükselmiş hekim. Bizim dernekte eğitmen olmakla beraber Ulusal Sınöral Terapi Cemiyeti'nde eğitmenliği yükselmiş hekim. Bunun eğitmenleri eğitme yetkisi olan hekim. Taumlayış tıp uzmanı olanların ve uluslararası düzeyde İGNAŞ'ın Bilim Kurulu'nda yer alan hekim statüleri diye birden dokuza kadar kategorize edilmiş bir durum. Eğer e, dinleyenler bir biçimde adam akıllı bir nöral terapi e, eğitim almak yani tedavisine faydalanmak istiyor iseler özellikle dernek sitesine girip orada kendilerine yakın olan en azında statüsü 2 olan yani eğitimi tamamlamış olan bir hekime gittiklerinde son derece çok daha güvenli elde olduklarını göreceklerdir. Birçok televizyonda ve radyoda çıkıp nöral terapi sanki kendileri yaratmış gibi olanların... Listede gördüklerinde daha eğitimi tamamlamayan hekimler olduklarını görecekler. Dolayısıyla ehliyetli bu işi yapanlara gitmelerini öneririm. Bizim sitede de bu işi aktif uygulayan hekim sayısı yaklaşık 164 kişi ve bunların hepsinin isim, adresleri, telefonları dernek sitesinde mevcut. O zaman derneğin sitesini bir kez daha tekrarlayalım. Eczacılarımız yazacaklardır mutlaka. Neuralterapi.com.tr ya da Nöral Terapi Tabii başında www w, tabi, var. Evet, tane evet. çift b var. Dolayısıyla ww derneğin sitesi.com.tr bize ait. Aynı zamanda org. Yani hem organizasyon hem de com.tr olarak o sayfaya girdiklerinde nöral terapinin ne olduğu, nöral terapinin eğitim alma koşullarının neler olduğunu. Çünkü bu eğitim sadece ve sadece hekim ve diş hekimlerine veriliyor. Çünkü bir girişimsel bir tedavi. Ee, işin ilgiç tarafı ben bu kurslara başladığımda, vermeye başladığımda buna en çok ilgi fizyoterapistlerden geldi. Hem de büyük paralar teklif ederek biz de bunu öğrenelim diye. Ben mümkün mertebe bu işin fizyoterapistlerin değil hekim sanatının ve hekimlerin uygulaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunun statüsü yurt dışında öyle. Almanya'da dediğim gibi 7000 e, üzeri lisanslı nöral terapi uygulayan hekimler var. İsviçre'de 1000 civarı hekim var ki İsviçre'yi düşündüğünüzde nüfus olarak İstanbul'dan bile daha küçük. Biz Türkiye genelinde şu ana kadar 440 civarı eğitime katılmış 160 tanenin, 160 hekimin bu işi uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de daha buna ciddi bir ihtiyaç var. Ve nöral terapi, fitoterapi, tamamlayıcı tıbın diğer ajanları, homöpati, ozon, e, akupunktur, manuel terapi yerine aldığı müddetçe Türkiye'deki ilaç sarfiyatı da düşecektir. Bu belki ilk etapta eczacılar için sıkıntılı gibi gelecektir ama ben tam tersini düşünüyorum. Türkiye'de e, ilk geldiğimde eczanelerin arkasında laboratuvarının olmadığını görmek beni üzmüştü. Çünkü e, bana öyle geliyor ki eczacının adam akıllı mesleğinde keyif alabilmesi için bazı karışımları kendisinin yapması özellikle fitoterapi, homeopati ve diğer alanlara biraz kayar ve danışmanlık yaparsa, besleme danışmanlığı yaparsa gelen e, hastanın klinik durumları çerçevesinde e, beslenme danışmanının yanı sıra fitoterapi de danışmalık danışmanlık yaparak hizmetini orada alabilir ve çünkü sağlık ezersiz olmaz çünkü o önemli bir ayağı ve biz ancak hekim olarak belli ürünlerin belli dozda verilmesini biliriz ama biliyoruz ki Türkiye'de fitoterapi alanda her türlü e, yeteri kadar destek anlamda ürünler yok çayları küçümsememek gerekiyor. Çaylar çok çok önemli. Dolayısıyla bunu eczacıların sahiplenip bir biçimde organik elde edilen çayların nasıl karıştırılması gerektiğini ve bu karışımların hastanın tüketeceği an yapılması gerektiğini biliyoruz. Ve bu konuda hizmet veren Almanya'daki eczanelerin ne kadar keyifli çalıştıkları ve kazançlarının da hiç de küçümselmeyecek derecede olduğunu biliyoruz. Çünkü artık 21. yüzyılda bireyler kendi sağlığına yatırım yapıyorlar ve kendilerine danışmanlık istiyorlar. Hazır krem ilaçlardan ziyade onlara özel yapılanların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu pencere bakıldığında e, nöralteri belki kimyasal ilaç kullanımın azaltacak ama bize gelen hastaları bir biçimde bütünsellik içinde eğittiğimiz için de sizin o insanlara tamamlayıcı ajanlarını danışmanlık yapman işinizi de çok da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler e, sevgili eczacılar. Ben tıbbi çaylarla ilgili e, söyleyeceklerini bilmiyordum e, Hüseyin Bey'in. Doğrusu e, İstanbul Üniversitesi Eczacık Fakültesinde tıbbi çaylar dersini ve uygulamasını 2000 yılından beri yapıyoruz. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Bir ara verelim, değerli konuğumuz bir soluklansın. Diyelim ki güzel günler göreceğiz çocuklar.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 biklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları mavini süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.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 Evet insanımız için, insanlarımız için ve ülkemiz için güzel günler diliyoruz. Türkiye olarak çok e, acı günlerden geçiyoruz. E, cehaletin getirdiği yanlışlıkların bedelini hep birlikte ödüyoruz. Kardelenlerimizi çoğaltmaya çalışırken Kardelenlerimizden birinin eşini e, Kardelenin yaşadığı e, bölgedeki e, sorunlar nedeniyle yitirdik. Yeni kardelenleri çoğaltmalıyız. Ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklarımız, özellikle kız çocuklarımız mutlaka eğitim almalı ve meslek sahibi olmalı. Onun için bugün ve yarın son gün. Hepiniz cep telefonlarınızı açıyorsunuz ve 5605'e bir mesaj atıyorsunuz. Hadi Türkiye bir mesaj at yeter diyordu Demet Evgar. Onu ben de tekrarlayayım. 5605'e bir mesaj atıyoruz ve güzel ülkemizin bir köşesinde Edirne Enes'de ya da Hakkari Çukurca'da ya da Artvin Borçka'da bir güzel kızımızın bir köyde okuyan kızımızın ilk, ilkokulu tamamlaması, liseye devam etmesi ve meslek sahibi olmasına katkıda bulunacaksınız. Çok değil. Sadece bir mesaj istiyoruz sizden. Evet kaldığımız yerden devam et. Edelim. güzel günler görelim nöral terapi de gelişsin nöral terapi uzmanı olan ve bilimsel olarak nöral terapi yapabilecek durumda olan hekimlerle ilgili bilgi vermiştiniz tekrar edelim nereden ulaşabilirler yani de olduğu gibi her önüne gelen bir şeyin uzmanıyım diye ortaya çıkıyor biliyorsunuz belki nöral terapide de var böyle şeyler doğru adreslere eczacılarımız nasıl yönlenecekler bir kez daha tekrar ee, www.nöralterapi.com, www.nöralterapi.com.tr ya da nöralterapi.org bu üç sitede derneğimizin e, sayfasına çıkıyor ve orada Türkiye'de lisanslı bu işi yapan hekimlerin isimlerini, adreslerini ve aldıkları eğitim statülerini görmek mümkün biraz önceki yaptığınız açılışla ilgili bir uyarı da yani ben yapmak istiyorum. Türkiye'de içler acısı ben fitoterapi ya da alternatif tıp olarak lanse edilirken çok acı hikim olmayan, eczacı olmayan, uzakta yakında sağlıkla alakası olmayan insanların bir sürü bu alanda söz sahibi olduğunu, çarşaf çarşaf gazetelerde yazılar yazdığını. Televizyon kanallarından televizyon kanalına dolaştığını görmek benim içimi çok acıtıyor. Çünkü çok yanlışlıklar yapılıyor. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Ve onların da söyledikleri işte ben baba da öğrendim ya yıllardır bu işi yapıyorum. Çok basitinde 40 yıl bir inşaat sektöründe inşaat işçisi olarak çalışan bir inşaat işçisine siz evinizi yapmayı teslim eder misiniz? Sağlığınızı teslim ediyorsunuz. Sözüm ona. Eğliyetsiz ama bir biçimde babadan otları toplamış ya kaynatmış. Yani onun e, hangi ortamda Yetiştiği, hangi steril ortamda kullanılır hale geldiği, o otun içindeki etki maddesinin ne olduğu ve bunun hangi dozajda verildiğini. Çünkü çok kez bir yanlış kanaat var ve bu da sıkça tekrarlanıyor. İşte doğaldır, tam e, zararı yok. Zararı olmayan bir bitkinin, zararı olmayan bir maddenin faydası da olmaz. Bunu faydalı ve zararlı kılan onun dozudur ve onu da eğilipten alan ancak Hekim ve eczacı ya da farmakolog bilir. Dolayısıyla e, bu konuda özellikle şifalı bitkiler adı altında e, birçok yerde torbalar içinde satılan şifa niyetine alacakları ürünlerden uzak kalmalarını e, duyurmak istiyorum hekim sorumluluğundan dolayı. Teşekkür ediyoruz. Aslında biz eczacılar bunları biliyoruz. Eczacılar çünkü neredeyse 4 yıla yakın, şimdi 5 yıl oldu, 4 yıla yakın e, tıbbi bitki etken maddesini nasıl kullanılacak, hangi ilaçla birlikte kullanılmayacak öğrenmeden mezun olamıyorlar. Yarın fitoterapi sınavımız var. E, orada mesela diyoruz ki sarı kantoronu eczanenize gelen ve sarı kantoron preparatı isteyen kişiye hangi uyarıları yapar, yapacaksınız? Kimlere bunu vermeyeceksiniz diyor ekinacea için aynı şeyler. Dolayısıyla bugün şu programı bunlar. dinleyen yarın sınav sorusunda birinde öğrenmiş <gülüyor> olacak. Ee, yok şu anda sınavdalar <gülüyor> şu anda sınavdalar o yüzden rahat konuşuyorum saat 14'te girdiler sınava evet. çıkmışlardır bile ee, bunları öğretiyoruz evet. ee, ama bir hekim duyarlılığı ile bunu e, siz şu anda Sözcü gazetesinde yazıyorsunuz galiba evet. yazılarınızın altına eklerseniz çok sevineceğiz çünkü hakikaten ezarcıların e, bu konuda ülkemizin ilaç politikaları nedeniyle yani uygulamaları nedeniyle ezarcılarsan Sanki bu konunun dışındaymış gibi bir izlenim veriliyor. Biz akademisyenlerin uğraşları işte meslek kuruluşlarının uğraşları da her zaman özellikle de hekimler arasında çok da destek görmeyebiliyor. O yüzden sizlerin görüşü çok önemli. Ben Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarınıza bu dipnotları eklemenizi istiyorum. Bir Kitabınız çıktı galiba nöral terapiyle ile ilgili. İlk Türkçe nöral terapi e, kitabı çıktı. Benim e, şu an toplam beşinci Türkçe kitabım. Almanca yayınlanmış çok kitabım var ama Türkçe beşinci kitabım. Bu Nobel yayın evine çıktı. Hekimlere ve diş hekimlerine yönelik e, bilimsel bir kitap. 420 sayfa kapsamında geniş bir kitap. Ve özellikle nöral terapinin tarihçesini kullanılan ilaçların, bunun etki mekanizmasının dolayısıyla hastalıkların ortaya çıkmasındaki temel hücre ee, teorisinden alıp temel madde e, ve regülasyon patolojisinin bütünselliğini e, yakalamak artı nöral terapide ilk kez birçok hekimin karşılaştığı bozucu alan dediğimiz iritasyon merkezlerinin çoğu kez hastalıkla uzakta yakın alıkası yokmuş gibi görünen örneğin e, bir bayan doğum sonrası hipertansiyon ya da baş ağrılar ortaya çıkıyor. Ve bunun doğumla ilişkisi olmayacağı söyleniyor. Hele hele bu sezeryansa vücut bütünlüğü bozulmuş ise çoğu kez e, bu bir olmazdan ziyade bozucu anlamda o bölgede bir iritasyon vardır. Bunu nöral terapiyle çözmek mümkün. Bu kitapta geniş kapsamlı bunlar e, yer alıyor. Tabii bu kitap hekimlere yönelik e, ve Diş Hekimlerine yönelik yazılmış bir kitap. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Eylül ayında Alfa kitap evinde Neden Yanlış Yaşıyoruz adı altında e çok daha halka yönelik altıncı kitabım çıkacak. Orada özellikle su inanmayacaksınız ama tuz e kanserden tutun e bireyin kendi iç sevgisiyle neler aşabileceğinin e kılavuzluğunu yapan bir hadise. Çünkü ben ee, en ciddi hastalık olan kanseri bile tamamlayıştık açısından farklı yaklaşıyorum. Kanserin vücut tarafından bize yapılan bir sarı kart bir uyarı olduğunu, dolayısıyla eğer nizamı düzenler, o sarı kartın uyarını dikkate alır, bedenle e, barışır, o hastalığı kabul ederseniz, e, mevcut olan tamamlayıştık ajanları ve diğer hekim camiasının getirtmiş olduğu değerleri e, beraber yaptığınız zaman onu yenmek mümkün. Çünkü o bir sarı kart, dolayısıyla sistemin ciddi bir uyarısı. Bunun kırmızı karta dönüştürüp dönüştürmemek kendi elimizde. Diğer bir uyarıda belki Sağlık Bakanlığı'na bu konu biraz teşekkür etmek gerekiyor. Hele fark etti son dönemlerde tuzun gereksiz yere fazla kullanıldığını ve bunun birçok kronik hastalığı ortaya çıkarttığını. Bunun yerine belki dinleyicilere şunu söylemek gerekir. Himalaya tuzu ya da deniz tuzunu artık sofra tuzu yerine tercih edin. Çünkü gerçekten normal tuz Tadı olan sodyum klorin tuzla uzakta yakında alakası yok ve bugün vücutumuzdaki birikmiş olan yıkım ürünlerin, asitenin, kronik hastalıkların pek çok zeminle zemin hazırlayan bu tuzun ne kadar bir zehir olduğunda o neden yanlış yaşıyoruz kitabında çok detaylı yer alacak. Anlaşılıyor ki biz sizinle bu programda daha çok birlikte olacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Dgs.io.org.tr'e gelecek programlarda tekrar sevgili Hüseyin Nazlı Kulu konuk etmek üzere. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Yağışlardan ve sıcaklardan iyi korunmanızı diliyoruz ve tabii ki 56.05'e yarın akşam'a kadar mümkün olduğu ...kadar çok mesaj atmanızı istiyoruz. 56.05'ler arttıkça... ...birlikte yeneceğiz. İyi ki varsınız. Tekrar hoş teşekkür ediyorum katıldığınız için. Programımıza katılanlara... ...bundan sonra... ...Türkan Zaylan Hocamızın... E, ...Toplum Mektupları kitabını armağan ediyoruz. E, Türkan Hocam... ...mektup çağında yetiştiğini söylerdi hep. E, ve... E, ...yaşamının son aylarında... E, Yazdığı toplumun değişik kesimlerine bebeklerden gençlere yaşlılara emeklilere e, yönelik e, mektupları var. O mektupları paylaşıyoruz konuklarımızla. E, çok çok anlamlı ve değerli bulacağınızı düşünüyorum düşünüyoruz. Çok çok teşekkürler. ki geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Özellikle kütbanı özel bir yer olacak bunun. İşin ilginç tarafı ben de mektupları hala saklıyorum. Daha geçen 3. Nöral Televi Kongresi'nde Roswitha Bergsman kongreye katılmıştı. 5 sayfalık mektup göndermiş. Mektuplar orijinaliteyi ve ruhu içinde barındırıyor. Evet. Teşekkürler. Evet teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programı'nı dinlediniz.